Anneleri çocuklarıyla birlikte doğaya davet eden ve oyunla, masalla, dansla, müzikle anne ve çocuğa doğanın bir parçası olduğunu hatırlatan analı Kuzulu oluşumunun kurucusu Yeşin ile birlikteyiz bugün. analı Kuzulu'yu konuşacağız. Hoş geldin Yeşin. Merhaba Leyla, hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sağ ol, çok teşekkürler. Annalı Kuzulu bir kere isim olarak çok güzel bir isim. Yani bir anne olarak bayıldım. Ee, ne niyetle yola çıktınız? Evet. Nasıl bir niyetle yola çıktık biliyor musun? Aslında tamamen bir tesadüfle e, ortaya çıktı bu iş. A, i̇sim annesi de Güneş'in ay demirdir. <gülüyor> Ona eğer fırsatlı söylemek istiyorum böyle çok güzel bir yaz akşamında sohbet ederken bir şey yapsak annelerle işte hep birlikte bir kampa götürsek masal anlatsak biraz yoga yaptırsak bir arada olsak kabile olmanın tadını yaşasak evet. derken Güneş'in analık uzun olsun dedi. Ve oradan Anıl Kuzulara Kılıç'ın beşinci senemizi <gülüyor> Beş bitiriyoruz. Sen Hı -hı. Evet. Çok e, ciddi insanlarla çalıştık geldi geçti. Hatta seninle de geçen sene evet. bir <gülüyor> harika masal atölyeleri yapmıştık. E, gayet iyi gidiyor. Peki e, anladığım kadarıyla siz yaz dönemlerinde... Sadece anneler ve kuzulayı, anneler ve çocuklarını bir kampa davet ediyorsunuz. Hem anne ve çocuk orada güzel vakit geçiriyor birlikte hem de bir sürü etkinliğe dahil oluyorlar. Nasıl bir kamp oluyor bu? Ee, Çocuklara ayrı, annelere ayrı atölyeler yapıyoruz. Hmm. Gıdadan sağlığa, yogadan spora, hmm. resimden müziğe varan bir sürü yelpazede. Annelerle çocukların birlikte yaptıkları etkinlikler oluyor. O da çok hoş bir hava yaratıyor. Bir hafta boyunca gerçekten insanlar birbirleriyle hareket etmenin Aha. yolunu buluyorlar. Yavaş yavaş daha çok paylaşımcı oluyorlar. Ciddi biçimde kabile olmak üzerine, yeniden büyük aile olmak üzerine evet. bir sürü bir şey konuşuyoruz. Herkes ayrılırken ağlıyor. Böyle bir şey Anılık Uzulu. <gülüyor> çok alışıyor <güzel. gülüyor> Çok oluşuyor. Peki ım, sizin de Anılık Uzulu'da bazı ilkeleriniz var. Değil mi? Yani, evet. Evet anneleri ve çocukları duaya çağırıyorsunuz ama çağırırken de çok özen gösterdiğiniz bazı şeyler var. Benim çok hoşuma giden. Yani eminim herkesin hoşuna gidiyordur. Bilmeleri için soruyorum. <gülüyor> o ilkelerden de biraz bahsedelim mi? Vallahi bu sene ilk defa bir manifestoda yazdık. <gülüyor> Şimdi web sitemizde yayınladık. Sonuçta işte bizler... Im, bu camianın insanlar olarak çevreye saygılı, hı hı. doğayla barışık, farkındalıklarımızın yerinde olduğu bir e, grubun üyeleriyiz. Çocukları çevre konusunda, doğa konusunda, hayvan sevgisi konusunda, insan ilişkileri konusunda, başkalarıyla empati kurma konusunda, şiddetsiz iletişim konusunda hı hı. belli bir noktaya doğru ilaç çekmek istiyoruz. O yüzden... Mesela geleneksel olarak her sene çocuklara muhakkak bir bez çanta hediye ederiz. Hmm. E, naylon torba kullanımından uzak dursunlar ve bunu da annelerini de aşılasınlar evet. diye. Muhakkak bir suluk hediye ederiz e, çocuklar pet şişelerden uzak dursunlar diye. Emin ol yavaş yavaş bir yere doğru ilerliyor Leyla. Kolay evet. bir şey değil hı hı. ama... Adım adım evet. sindire sindire bir yere doğru ilerliyor. Her sene mekanlarınız değişiyor mu kamp yaptığınız? Evet değiştirmeye çalışıyoruz. Hı. Yani Anadolu Kuzulu'yu aslında farklı coğrafyalarda gezdirmek istiyoruz ama maalesef bizim manifestomuza uyan hem hı hı. gıda konusunda e, deneyimli hem yerel çiftçiyi destekleyen e, mekanlar çok az Türkiye'de. Evet. O nedenle bir parça o konuda zorlanıyoruz. Bu seneye kadar idare ettik. Bu sene Datça'daydık. Orada da çok güzel bir mekanda çalıştık. Bakalım seneye ne olacak? Bu mekanlar artarsa giderek daha çok gezmek istiyoruz. Babalar katılamıyor değil mi? Ya babalarla iyi olmadı <gülüyor> yani şöyle, deneyimlerimiz. Bütün babalar bunu kabul ediyor ama hani biz de gelmek istiyoruz falan diyen vardır eminim. Kesinlikle istiyorlar. Şöyle oldu. <gülüyor> Hak veriyorum yani aile olarak gelindiği zaman babalar sıkılıyorlar. Çünkü onlara <gülüyor> atölyelerimiz yok. Evet. Ve sonuçta annelere bir baskı yapmaya başladılar. Benimle de ilgilen, Biz de bir şey yapalım gibi. Evet. Tatile çıktık birlikte Çok bir şey yapalım gibi. doğal olarak anneler evet. karşı duramıyorlar bunu, Atölyelere katılmıyorlar. Evet. İşin ritmi bozuluyor. Dinlemeyi evet. bozuluyor. O yüzden babalarla olan deneyimlerimizden pek memnun kalmadık. Hmm. Ha, denediniz yani. Denedik. Evet. Babalar kendi başlarına tatile gittinler iyi geliyor böyle onlara bence. Peki bu kaplar sırasında mesela bir sürü güzel hikayeniz olmuştur sizin de tecrübeniz. Çocukların daha önceden böyle bir deneyim yaşadığını da zannetmiyorum. Çünkü Türkiye'de böyle bu tip kamp kuran çok da oluşum yok. Yani siz belki ilklerdensiniz. Evet yavaş yavaş gelişiyor ama. Hani siz çocuklardan neler öğreniyorsunuz? Çok fazla çocuk etkinliği var tabi Leyla yani, yani gerçekten herkes de yapsın tabi bir sürü etkinlik yapılsın çünkü bence çok büyük ihtiyaç evet. çocuklar bütün bir sene şey özellikle şehirlerde yaşayan çocuklar için çok büyük sıkıntılar var yeşil alanlara ulaşma konusunda birbirleriyle iletişim kurma konusunda hep kapalı alanlarda olma konusunda. Dolayısıyla analı kuzulu da o işte doğanın içinde olmak hı hı. meselesi gerçekten çok hoş bir hale geliyor. Zaten bir şey yapman gerekmiyor. Çocuğu evet. bıraktığın zaman hı. kendi yolunu buluyor. Evet. Ee, çocuklardan çok şey öğreniyoruz tabii. Bu sene çok hoş deneyimler yaşadık. Bir masal oluşturuyorduk. Hemen bir öyle bir örnek vereyim. Hı hı. İşte zararlı maddeleri sayar mısınız gibi. 4 yaşında bir oğlumuz şey dedi. E-330 ve palmiye. Ah! <gülüyor> çok gerçekten, gerçekten çok çok hoş şeyler. Bir ağacı evet, korumak istediler. Evet, Onun üzerine güzel. bir masal yazdılar. Falan. Hepsi bir hayvanı canlandırdı çok falan. Güzelmiş, gerçekten. Hepsiyle ilişkim sürüyor. Ben en çok ona değer veriyorum evet, Leyla. Yani hı hı. ilk seneden beri hemen hemen görüşmediğim hiç çocuğum yok sayılır. E, peki siz m, normal şartlarda Instagram hesabınıza bile sizinle tanışmaya kişileri almıyorsunuz. Evet. Bu kampa e, katılan kişileri seçerken nelere dikkat ediyorsunuz? Valla şimdi şöyle yani <gülüyor> analık uzulu sanal medyada büyümüş bir proje. <gülüyor> önce web sayfası vardı daha sonra facebook sayfası vardı. Instagram şimdi popüler olduğu için instagrama dönmüş vaziyetteyiz. E, çocuk fotoğrafları da paylaştığımız için zaten onların hepsine izin alıyoruz annelerden. <gülüyor> e, çok titiz davranıyorum bu konuda. Yüz yüze tanışmadığım hiç kimseyi üye olarak kabul etmiyorum ama Hı -hı. bazen referanslı ilişkiler Hı -hı. oluyor tabii Hı -hı. onları kabul ediyorum. Hı -hı. O konuda o hassasiyetimiz annelerin de tabii, tabii çok hoşuna giden evet. bir şey dolayısıyla oradan gayet iyi ilerliyoruz. Yeni e, katılımlar oldukça yazışarak çizişerek işte iyi kötü telefonda sesini dinleyerek Hı -hı. bakarak ilerliyoruz. Peki daha önce hiç kırsal deneyime olan kişiler katılıyor mu kampa yoksa tamamen şehir insanı mı? Kırsal'da kamp yapmış evet birkaç tane annemiz oldu ama aslında genelde şehir, insanları. şehir insanlarının böyle özgürlüğü var. Ama organik ürüne meraklı hmm. işte pazara gelen o tip hayat tarzı olan annelerimiz var dolayısıyla onlarla tabii daha çabuk kanka oluyoruz tabiri caizse. <gülüyor> Evet biz bizi biliriz. <gülüyor> aynen, aynen. Peki çocukların yaş sınırı var mı çocukta? 3,5'ün altında almamaya Aa, çalışıyoruz. Hı. Yani bebeklerimiz de oldu aslında. Mesela bu senin anneannelerimiz oldu, babaannelerimiz oldu. Hı hı. Bebekleri bakmaya gelen evet. çok güzel oldu. Hiç bizim için sorun değil bebek meselesi. Fakat anneye tabii bağımlı bir hı hı. yaş olduğu hı hı. için annenin atölyelerine evet. sorun çıkarabiliyor. O nedenle dikkat ediyoruz. Biraz anneye bırakıyoruz. Çünkü hı hı. her çocuk da birbiriyle aynı olmuyor. Anne diyor ki benim çocuğum 3,5 yaşında ama... Her şeye katılır. Çok hmm. sosyaldir. Hiç hmm. sorun çıkarmaz. Gerçekten de öyle şeyler oluyor. 3,5 ile 11 yaş arası gibi bir bant tutturduk. Evet. O çok güzel bir bant oldu bence. Çünkü 11-10 yaşındaki çocuklar onlara biraz abilik, ablalık yapıyor. Hmm. 3,5 yaşta onlar için güzel bir ilişki oluyor. Böyle devam edeceğiz galiba çünkü bir müddet. Biraz oyun kampının içeriğinden de bahsedelim istiyorum. Mesela ne, kar ne nelerle karşılaşıyor anneler ve çocuklar? Hani... ...çok hani detaya girme tabii... İp, ucu ver en azından... Evet. ...ya şimdi biz... ...çok çeşitli... ...yelpazede çok çeşitli şeyler konuşuyoruz Leyla... ...yani bunun içinde homeopeti var... Hı hı. ...bunun içinde... E, ...sağlıklı gıda var... ...bu seni annelik haritası diye bir şey yaptık... ...sevgili Gülüş Türkmenle... Ee, ...biraz kuantum var... ...biraz hı hı. yoga var... ...biraz hayat biçimlerimiz var... ...dünyaya nasıl baktığımız var... ...küresel ısınma var... Biraz çarpıcı olabiliyor anneler için bu vaziyetler. Yani evet. fakat e, gerçekten çok iyi bir yere doğru gidiyoruz. Küçük bir kabile olma yolunda hı hı. ilerliyoruz. Çok güzel, sağlıklı çalışan e, WhatsApp gruplarımız var. Yani işte geçen sonra da devam, devam ediyor, ediyor, mu ediyor bu gruplar. Devam ediyor. Yani işlerli olduğu sürece devam ettirmeye hı hı. çalışıyorum biliyorsun bu WhatsApp gruplarında. E, bir müddet sonra vakit kaybettirici evet. Bir, bir rota olabiliyor. Hı -hı. Öyle bir rota henüz girmedi. Dolayısıyla Hı -hı. devam ediyor. Bakalım iyi gidiyoruz. Daha geçen gün bu işte gıdaya yönelik bir takım şeyler nedeniyle nereden ulaşabiliriz sağlıklı? Hı -hı. Gıdaya diye bir takım telefonlar aldım. Onları bizim yerel çiftçilerimize yönlendirdim. Çok güzel. Aslında birbirini besleyen bir zincirin Kesinlikle. halkası oluyor aslında. Ben çok ona değer veriyorum zaten. Evet. Yani o kazanımlar Böyle katlanarak artıyor. En evet. güzel tarafı o. Çok güzel. Şimdi kısa bir müzik arası verelim. Ardından tekrar beraberiz. İzlediğiniz 94.9 Açık Radyo'da Tom'da, da Ekolojik Yaşam Programı'nda Anadık Kuzulu oluşumunu konuşuyoruz sevgili Yeşin Aydemirli. Anadık Kuzulu'nun e, temel e, söylemlerinden bir tanesi de çocuğu kabile büyütür. Çocuğu gerçekten kabile mi büyütür işin? <gülüyor> çocuğu kabile büyütür Leyla. Yani maalesef bu 21. yüzyılda giderek yalnızlaşan aile yapısı, <gülüyor> e, boşanmaların artması... ...annelerin ve babaların... ...çeşitli ekonomik problemlerinin olması... ...anneannelerin ve babaannelerin uzaklaşması... ...analık usulü üzerinden... ...bir yorum yapmama neden oluyor... Evet. ...bunu paylaşmak istiyorum işin açısından... ...bazı insanlar bana katılmayabilir... ...ben çok kalabalık bir ailede büyüdüm... Evet. ...teyzeler... ...kuzenler, dedeler... ...anneanneler, babaanneler... ...ve çok keyifli bir şey olduğunu düşünüyorum... ...şimdi maalesef çocuklar bunları yaşayamıyorlar... ...işin kötü tarafı şöyle bir şey oldu. Anneanneler ve babaanneler eskiden torunlarına bakmayı hayatın son derece önemli bir ve doğal hı hı. durumu gibi kabullenirken onlar da rahata alıştılar artık. Onlar da torunlarına çok fazla bakmak istemiyorlar. Boşanmalar arttı. E, single anneler çok yalnızlar. Hı hı. Çalışmak mecburiyetindeler. Çocukları bir bakıcıya bırakmak zorundalar. Çocuklar zaten şehir hayatının içinde sabahtan akşama kadar okulda takılıyorlar dolayısıyla babalarında da tabii başka bir hayatları oluyor. Çok bunalıyor Hı -hı. insanlar. Hı -hı. Yani ben bunu söylediğim zaman çocuk kabile büyütür meselesi. Gerçekten herkesin çok hoşuna gidiyor. Analık Uzulda biz bu mesele üzerine çok ıı, çalışıyoruz. Hı -hı. Çalışıyoruz. Belki çok doğru bir kelime değil ama çok konuşuyoruz. Çok düşünüyoruz. Düşünüyoruz. Üzerine nasıl yapabiliriz, nasıl edebiliriz? Nasıl daha yakın olunabilir? Nasıl daha çok şey paylaşılabilir gibi? Bu sene bunun üzerine böyle bir komik şey de oldu. Çok hoş bir mekandaydık, düz ayak, karanlık değil hiçbir yer, aydınlık, annelerin keyfi yerinde. Çocuklar işte gece geç saatlere kadar oynuyorlar. Katılımcılardan bir tanesi beni aradı bir 3-4 gün önce. Ya sen dedi bu çocuklara ne yaptın? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o kadar dedi mutsuzlar ki şu anda orada keyfimiz çok yerindeydi. <gülüyor> Arkasını bile aramıyordum dedi yani ben bakmasam ya, evet. başka biri bakıyordu falan. evet. evet. Dolayısıyla onun tadını alınca daha çok bir arada olmak isteyecekler diye düşünüyorum. Yani aslında çocuğu kabile büyütürken şeyinin altında şey de var değil mi? O çocuktan herkes sorumlu. Evet. Çocuktan herkes sorumlu olduğu zaman tek bir kişinin üstünde yük olmuyor. Gerçekten şehir annesi çok yalnız. Çok yalnız. O zaman anne ile çocuk arasındaki bağ da şey oluyor. Çünkü anne sürekli çocuğu bir yük olarak görüyor. Çünkü yalnız başına büyütüyor. Tabii. Ee, yani ben bu cümleyi çok sevdim. Evet. Çocuğu gerçekten kabile büyütmeli. Çok yorgun geliyor. Yemek Hı -hı. pişirmesi lazım. Vakti yok. Evet. Muhakkak hazır gıda bir O kadar çok evet. yönlü bir probleme evet. doğru gidiyor ki Leyla. Yani çocuk dediğin üç buçuk dörtte geldiğinde işte evde ne bileyim pişmiş bir şey isteyen yani işte evet. bakıcının ne pişirdiği belli değil. Acaba düzgün mü bakıyor etmiyor mu? Anneanneler ve babaannelere karşı bir tepki var. hani hmm. Eğitim sistemine bakış açıları nedeniyle daha disiplinini büyütmek istiyor evet. şimdi insanlar çocuklarını. Ben katılmıyorum. Anneanne ve babaannelerin olduğu yerde kural olmuyor çünkü. Evet. İşte şehir annesi de kuralların olmasını evet. istiyor. Oysa çocukta kural sistemi yok bence. Evet. Ama anneanne ve babaannenin olduğu yerde ne olsa her şeye rağmen evet, çocuk, çok özel sebepler tabii. hariç. Hiçbir şey yoksa şefkat oluyor. O evet, çok değerli bir şey. Çocuk yani. daha Amaçlısla mutlu oluyor. Kesinlikle Amaç da çocuğun mutlu olması. Aynen. Peki bu doğa kamplarının şehirde çocuk ve anne arasındaki bağ bir zayıflıyor. Yani ne kadar kaliteli zaman geçirsen de o huzurlu ortam, o senin parçası olduğun, o doğa etrafında olmadı mı sen o binaların içinde o bağı çok da kuvvetli tutamıyorsun bu kampların anne ve çocuk arasındaki bağı da güçlendirmek gibi bir yönü olmalı e, bu, bu konuda ne düşünüyorsun? anne? bence herhalde? oluyor Hı -hı. gerçekten yani <gülüyor> e, zaman içinde tabi göreceğiz ben bazı şeyler çabuk sonuca ulaşmıyor Hı -hı. Leyla bir yere evrilecek bu iş ben eminim çünkü sonuçta kırsalda da yaşasan şehirde de yaşasan insan ilişkilerinin e, baz aldığı e, olaylar bunlar evet Kırsal'a geldiğin zaman birdenbire melek olmuyorsun. Şehirde yaşarken de şeytan <gülüyor> değilsin yani. Dolayısıyla yavaş yavaş işler bir yere evrilecek, evet. bir dengeye oturacak. Evet. Elbette şehirde yaşamak durumunda olan insanlar var. Hı hı. Orada hayatlarını kazanmak durumundalar. Kendi tercihleri var. Ama bir yerde buluşacağız ve oradan iyi bir yere gideceğiz. Ben buna inanıyorum. Kontrolcü anneler belki de doğada akışına bırakmayı bile bir nebze... Şey yapıyor olsa hani a, evet, bir ritim var evet. bir şey. o ritme müdahale etmesek evet. o, o, o bile bir e, farkındalık oluşturur değil mi? Şöyle bir şey oluyor kalabalığın içinde olunca anne Hı -hı. çok kontrollü bile olsa başka annelere bakarak evet. Hı -hı. öyle hareket etmekten vazgeçebiliyor bir adım geriye gidiyor kendine bir bakıyor çocuğuyla olan ilişkisine bir bakıyor. Oradan bir şeyle ilerleyebiliyor Evet bu, Göreceğiz bakalım ne bakalım. olacak Çok güzel tohumlar ekiyorsunuz İnşallah, İnşallah. Ee, Siz hep yaz kampları yaptınız ama bu sene bir de bir sömestr'de bir kampınız var Bir de ondan bahsedelim evet. Hep bir talep vardı sömestr'de de bir şey yaptınız çocukları ne yapacağımızı bilemiyoruz diye bu sene ilk defa Karadeniz'de dost bir kuruluşumuz var Goluri Goluri Evet <gülüyor> dağlı demek dağlı. goluri ee, onlarla birlikte sömestrde bu sene iki tane kamp yapacağız. Çok güzel. Ee, çok güzel bir programımı söylemiyorum sürpriz Hı -hı. olsun. İki tane kamp biri 21 Ocak'ta giriyor 25 Ocak'ta çıkıyor bir tanesi 28 Ocak'ta giriyor 1 Şubat'ta çıkıyor. Alıyoruz kayıtları. Hı -hı. Bekliyoruz herkese. Kayıtları <gülüyor> alıyorsunuz ama şimdi Instagram hesabından herkes kabul etmiyorsunuz. E size nereden ulaşacaklar? Instagram analık uzulu oluşumu evet. hesabımızdan bana yazdıkları zaman görüyorum. Ve evet. Oradan cevap veriyorum. Tamam. Mailleşiyoruz, telefonlaşıyoruz. Oradan bir yola yürüyoruz. Bir web sayfanız var mı? www.analikuzulu.com Tamam. Ee, peki bir de şeyden bahsedelim. Ee, bu e, sömesterdeki kamp... ...olacak. Bu ilk defa bir kış deneyimi. İlk değil defa. mi? evet. Yani annelerin bundan gözü korkabilir miyim? <gülüyor> Biraz endişelendim şimdi ben. Arayanlar <gülüyor> oldu. Ya ne olacak? Kar mı yağar, yağmur mu yağar üstümüze var evet. Dedim yani yağsın, kar Hı -hı. yağmur. Ama ayrıca da zaten oradaki coğrafya, yumuşak bir coğrafya. O dönemde Hı -hı. çok bir şey olmuyor. Sevgili Refika ile konuşturdum çok büyük endişesi olanları goluriden Refika onları yatıştırdı merak etmeyin evet, hiçbir şey yok. Merak, gayet seybi bir ortam yani koru, korunaklı bir <gülüyor> evet, ortam. Evet. Çocuklar da biraz soğuğa çıkabilir yani sorun yok. Her senenin tarihleri belli mi aynı mı yoksa tarihler değişiyor mu? Şöyle oluyor Leyla'cığım yani... E Okullar bittiğinde anneler çok bunu almış oluyor. Hı hı. Dolayısıyla hemen tatile çıkmak isteyen evet. bir grup anne oluyor. Hı hı. Ee, dolayısıyla bu sene mesela tarihlerimizi biraz ona göre ayarlayınca daha hızlı hareket ettik. Hı. Ama genelde Ağustos'un ortasından sonraya kalmamaya çalışıyoruz. Çünkü okullar açılacağı için şehre dönme ihtiyacı evet. artıyor. Yavaş yavaş o band yani Haziran'ın 15'i gibi Ağustos'un başı gibi bir banda yerleşti Anıl Kuzulu yaz kampları. Evet. Yeşincim çok teşekkür ederim ben ama teşekkür ederim. son sözü sana bırakacağım yani Analı Kuzulu'yla ilgili birkaç bir şey söyle istiyorum çünkü çok kıymetli bir oluşum çok güzel bir oluşum Analı Kuzulu'nun instagram sayfasından ve analıkuzulu.org muydu? kom, kom. Kom web sayfasından ulaşın. E, son olarak sen bize... analık Kuzulu ile ilgili bir şeyler söyle. Senin hayatına etkileri ve biz... analık Kuzulu'ya hayranız zaten. Çok teşekkürler. Analık Kuzulu benim için gerçekten... ...çok değerli, çok emek verdiğim bir şey. Ve bundan sonra yükseltmek... ...yolunda çok çalışmak istiyorum Leyla. E, son bir haftadır da aklıma... ...çok takılan, çok hoş bir şey var. Ben çok beğeniyorum, paylaşmak istiyorum. Lütfen. Şimdi. Biliyorsun şimdi bazı popüler kelimeler dolaşıyor işte böyle hijye gibi bilmem ne dilinde hı. bilmem ne demek. Bilmem ne dilinde bilmem ne demek gibi. iki gay diye bir kelime duydum hı hı. geçen gün. iki gay. Doğru mu telaffuz ediyorum bilmiyorum. Japonca hı hı. bir kelimeymiş galiba. Şey anlamına geliyormuş. Sabah uyandığınızda sizi yataktan kalkmaya zorlayan şey. Hı hı. Hayata bağlayan şey evet, anlamında. Evet çok güzelmiş. Analı kuzulu benim için e, bunlardan bir tanesi gerçekten. Çok güzel. <gülüyor> Efendim analı kuzulu... Oluşumunun kurucusu Yeşin ile birlikteydik. O analı kuzuluyu bu hayatta e, kendisini yataktan kalkma sebebi olarak giriyor. Yani hayatının tam orta yerine koymuş durumda. Anne ve çocuklar için çok güzel şeyler yapıyorlar. Çok güzel oyun kalkları hazırlıyorlar. Web sayfalarına girin. Analı kuzulu oluşumundan siz de haberdar olun. Tohum'da NASA'da ekolojik yaşam programından bugünlük bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.